Camus'la Güreş Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. 95.0 Açık Radyo'da Kalmusla güreş başladı. Ee, sevgili dinleyicilerimiz bugün programımızın destekçisi Ömür Kızılgün. Ee, çok teşekkür ediyoruz kendisine radyomuz ve programımız adına. Sağ olsunlar. Ee, sağ olsunlar her programın başında olduğu gibi sosyal medya hesaplarımızı bir anımsatmak istiyorum hepsi programımızla aynı isimli bir gmail adresimiz var instagram adresimiz var ve program esnasında ve hatta sonra konuştuğumuz ve konuşamadığımız bazı şeyleri yayınladığımız ara ara linkleri de yayınladığımız bir twitter adresimiz var takip ederseniz mutlu oluruz ne güzel iyisin Didem'ciğim İyiyim Kerem'cim. Uzaktan yayınlara devam. Sen nasılsın? Eksik şey var mı? <gülüyor> Her zaman var. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> çok çok var değil mi ya? Eksik birçok hissettiğimiz bir şey var. Bu COVID'den umarım yakın bir zamanda tarihte kurtulup da şöyle karşı karşıya rahat rahat, rahat bir çay kahve içeriz. Onu bile yapamıyoruz. Hayatımızın evet. türlü eksiklerin olduğu bir dönemden diyerek eksik bir şey mi var üst başlığıyla yeni yayın döneminde bazı kelimelere varmaya devam edeceğiz. Aslında bu bazı kelimelerimiz geçmiş yayın dönemlerinde eksikliğini hissettiğimiz tamamlanmadığını düşündüğümüz bazı kelimeler üzerine olacak daha çok. Geçen hafta baba kelimesiyle başladık. Devam ediyoruz. Aslında geçen hafta daha çok hani koruyucu, kollayıcı yönünden bahsederken bir kelimeye haksızlık ettik gibi geliyor Didemciğim emek kelimesinden Hiç bahsetmedik. Etmedik evet. Ee, evet emek e, bu, ço, kendimden de biliyorum işte dedim geçen hafta bahsettim. Ben de bu süreç içerisinde baba oldum. Çocuğu işte yetiştirirken bebeğimizi çocuklarımızı yetiştirirken işte gözlemlerken işte uykusuzluğuyla yorgunluğuyla çok ciddi bir emek hali var. E bir de tabii sonrasında da ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak anlamında işte hayatlarını idame ettirme anlamında da e, çok çabalayan e, babalar var Yani neler de var tabi ama işte biz baba programına baktığımız için evet. e, baba yönüne bakıyoruz daha çok bu, bu anlamda sorumluluk çok sorumluluk sözcüğünü de belki emeğin yanına ekleyebiliriz evet koyabiliriz doğru diyorsun bu anlamda çok hayli emekler olan e, tipik bir Almanca ailesiz, gurbetçi ailesiz, çok emekçi olan, emekdar olan babama da sevgili anayım bu arada. Bu <Gülüyor> hafta e, biraz etimoloji ve anlam bilgilerine baktık, TDK'ye baktık. Biraz daha devam ediyoruz. Deyimlerde kalmıştık. Deyimlerde sana sana aktarıyorum bir demcim deyimleri. Anlıyorum ben de canım. Al evet, canım. Sen başlamıştın Al canım. Türk Dil Kurumu sözlüğünden. Hatta ben başlarken e, geçen hafta ola ki dinleyemeyen dinleyicilerimiz için bu e, Çok eski ve eksik bulduğumuz baba programımızın 2 Mayıs 2016 tarihli programlarda, kayıt arşivinde ya da Twitter'da da yayınladık. Bulunabileceğini de bir anımsatmış olayım. Deyimlerden çok çok bilinenlerini ele almadım aslında. Elimde Ömer Asım Aksoy'un inkılaptan basılan deyimler ve atasözleri, sözlükleri var. Evet. Bir baba adamı söyleyeyim. O bilinen bir anlam belki ama bu pozitif e, manadan yaşlı, iyi yürekli, olgun hoşgörülü adam e, manasında e, onu bir seçmişim. E, daha çok atasözlerine baktım. Atasözlerinde de e, işin kültürel yanı da biraz düşündürdü beni. Hatta bu başlığı Kerem daha sonra e, da ele alacak ama yani babanın e, kültürel, geleneksel bir e, miras e, ve gene e, bununla ilgili babanın bıraktığı miras, toprak babadan kalan davranışlar bu başlıkların çok fazla ato sözlerine işlendiğini fark ettim hmm. o şekilde belki bir bakarak dinleyebiliriz şimdi baba koruk yer demiş yani bu koruk koruk erik de olabilir ekşi elma da olabilir o şekilde de kullanılıyor ama baba koruk yer oğlunun dişi kamaşır bunun hmm. baba eder Oğul eder e, versiyonu da var. E, babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuğun e, çektiği anlamına geliyor. E, hmm. Baba malı tez çükenir, evlat gerek kazana diye bir söz var. Hmm. E, bu da baba malına güvenip kazanç yolu tutmamak e, gerektiğini söyleyen e, bir şey. Kendini bilen yaşama sorumluluğu duyan akıllı evladın e, gerçek malı kendisinin e, kazanması gerektiği e, ifadesi. E, bir yandan devamlılık da hani e, altı çizilisi kelimelerden galiba. Değil evet, mi? De, Varlan bir sistem var ve o sistemi devam etmek için E, sözlerinde de bunun örneklerini görüyoruz. Çok doğru. Yani o e, sistem olabilir, mülk olabilir, para olabilir, hı hı. davranış olabilir. E, hı hı. Doğru. E, babanın, bunun atanın versiyonu da var. Zaten atayla baba sık sık birbirinin yerine geçen sözcükler. Geçen programda da bahsetmiştik. Babanın sanatı oğla mirastır. E, bu çok adı üstünde bir e, atasözü. O yüzden e, açıklamasını vermiyorum ama Ee, baba oğluna bir bağ bağışlamış oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş bu çok bilinen bir e, söz. E, burada gene geleneksel e, bir yaklaşımın açılıması var aslında e, babalar çocukları için büyük fedakarlıklar yaparlar ama çocuklar babaları için küçük bir fedakarlıkta bile bulunmazlar gibi bir olumsuz genelleme var. Hain evlat ökeş <gülüyor> e, <gülüyor> tiplemesine e, efendim e, babasından mal kalan mertiyi içinden bitmiş sanır var. Evet. Bu da belli aslında. Malı kendi emeğiyle miras yoluyla elde etmiş olan kendi emeğiyle elde etmemiş olanlara gelen bir eleştiri. Baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk diye bir laf var. Burada da kız çocuklar için gene evet. o çok geleneksel bakış aslında. Ya yani babana kızı çok için harç. Kamyon harcı... yazılır aklıma geldi. <gülüyor> Evet değil mi? Ha, ha, babam sağ olsun yazısı geldi aklıma. <gülüyor> evet o çok rastladığımız bir şey. Ee, babanın kızı için harcadığı, para hazırladığı çeyiz göstermelikten öteye gitmez. Ee, ömür boyu aslında giderini koca üzerine almıştır e, diyen gene dediğim gibi e, biraz klişe ama hala da birçok aile için yaygın olan davranışlar bunlar. Bunları seçtim ben. Evet. Bunları söylerken böyle bir aktarma anlamında mesleki bir aktarma da söz konusu pek bahsetmedik ondan. İşte baba mesleni devam eden çok insan var. Hmm, doğru. Bundan pek bahsetmedik yani işte. Doğru. Yani aynı zamanda yani böyle iktidarın da yön değiştirmesi yani oğula devredilmesi mevzusuyla birlikte işte çok sanayicilerde çok görüyoruz bunu oğullarına aktarmaları ailelerin diğer fertlerine aktarılması evet. ya da ya da hani küçük esnaf modellerini Türkiye'de çok görüyoruz değil mi hatta buna dair bazen serzenişlerde bulunur insanlar işte çocukların işte bu klasik esnaflar zanaat herbağlarında var bu tip sıkıntılar. Ee, çocuklarının işte hiç bakmadıklarına dair kendi işlerine, iş kollarına e, eserlerinde işlerde şikayetlerde bulunurlar. Doğru, o yeni dönem geldi. aslında evet. haklısın. O hatta sadece evlatları değil e, yanlarına aldıkları çırağın, kalfanın da artık o eski zanaatı e, çok da öğrenmek istememesi, kolaycı kısa yoldan şeylere yönelmesi söz konusu. E, dediğin gibi ister küçük esnaf veya zanaatkar olsun ister sanayici olsun son dönem Aslında bu babadan oğla devredilen iş kavramını bak gene çok aslında maskülen bir Dille konuşuyoruz değil mi? Babadan oğula. Niye sırf hmm. babanın işi olsun? Niye oğula devredilsin? Bunlar hep tabii soru işaretleri ama onda da değişimler olmaya başladı. Ee, buna karşı duran, başka eğitim almak, başka iş yapmak isteyen evlatlar türedi diyeyim. Ee, evet, şarkıya geçmeden evvel Sufi Sözlük'ten aslında iki anlamı paylaşayım diyorum. Ee, Paylaş canım benim. Paylaşayım canım. Efendim Sufi Sözlük Hay yayınlarından e, basılmış. Hikmet Anıl Öztekin'in e, derlediği, oluşturduğu çok güzel bir kitap. Müspet Kelimeler Arşivi alt başlığı da var. Baba şöyle tanımlanmış. E, zaten bu müspet e, tanımlamaya da çok uyuyor. Hem en çok kırılan, hem en çok sevilen, bazen bankamatik yerine koyulan, evin direği, kahraman, Küçükseniz akşamları eve çikolata getiren, büyükseniz arada bir telefon bekleyen, iyiliğin ve huzurun sembolü, güven kelimesini sırtında taşıyan, kocaman, çok sevilen ve anne ile evli kişi. Evet hmm. burada çok olumlu, hatta Mustafa Kutlu'nun uzun hikayesinden de bir cümle örneği verilmiş. Bir seferinde evde babamın çocukken bana aldığı ama benim değil de ara sıra onun çaldığı mızıkayı buldum. Bunu da çok sevdim çünkü bazen çocuklarına aldıkları bir takım oyuncaklar, işte trenler, robotlar, atarilerle daha çok babaların oynama <gülüyor> hali de çok işlenen bir konudur. Bilmiyorum sen ne yapacaksın Keremcim? Bakacağız daha biz o evrede değiliz değil <gülüyor> Evet evet daha erken. Efendim, o zaman parçayı giriyoruz George Michael'dan geliyor Father Figure evet 95.0 açık radyoda kamusla güreş devam ediyor George Michael'ın bu parçasını çok da severim ben Kerem'cim ne ee, canım benim gençliğimi parçaları ben ilk parçaları... defa dinliyorum. yok artık gerçekten ilk Allah. Çok ben George çok şaşırdım. Michael hayranı değilmişim demek ki bu <gülüyor> hayranı değil ama baya bir şey popüler diyebileceğim bir parçası Sen... bazen öyle oluyor ya evet ya bilmediğim benim... bir namaz onu da şeytan konması hikayesi <gülüyor> <gülüyor> Ay ben de çok severim benim gençliğimde çok dinlediğim e, tabii o dönem çok çalınan parçalardan biri. Bir yandan da tabii ismine baktığımız zaman bu baba figürü diye de bir şey var yani tırnak içerisinde hani senin e, parça öncesinde bahsettiğin bu e, baba malı baba işi baba mesleği baba ocağı baba evi gibi çoğaltabiliriz şu anda şeklinde bir de baba figürü ifadesi var ben bu arada sufi sözlükten babanın karşılığını vermiştim sufi sözlükte bir de peder sözcüğünün de karşılığı var Bu e, gene ilk programda bahsettiğimiz aslında e, sosyolojiden de gelen bir kavram. Hatta bunun e, yabancı dillerde patriyarkal karşılığı var. E, bunu da bir e, açmak isterim yeri gelmişken. E, bu patriyarkal sözcüğü Latince patria sözcüğünden geliyor ve baba manasında patria'da. Ve patriarkal de e, yani kökündeki patria'ya ek olarak e, eski Yunanca'daki e, acein, hükmetme Ee, ...anlamı ekleniyor. Hı hı. Bu bizdeki ata erkeği, ata e, manasını taşıyor. Ee, daha e, Osmanlı kökenli hali de pederşahîş öyle tanımlanmış. Sosyolojide kullanılan bir kavram olup ...pederşahi aile tipi ailedeki hakim ve otoritenin babada olması durumudur. Tam tersi de tahmin edeceğiniz üzere ana erkildir denmiş. Ve Salman Rushdie'nin gece yarısı çocuklarından bir cümle örneği var. Burun Adem Aziz'in yüzünde pederşahi bir hava kazanıyordu. Annem de soylu ve çileli görünüyordu. Emerald teyzem de biraz ukala, Aliye teyzem de entelektüel duruyordu. Halif dayım da başarısız dehayı temsil ediyordu. Mustafa dayım onun ikinci sınıf bir sezinleme organı olarak kullanılıyordu. ...kullanıyordu demiş. Ee, burada... E, ...Peder Şahi Havalı Burun... ...şeklinde karşımıza çıkmış. Böyle açalım. Evet, Keremci. E, biraz Argo'ya bakalım o zaman. Bakalım. Argo'da geçmiş programda... ...yani 2016 tarihli programda... E, ...Hürkü Aktunçut'un... E, ...Yapkaydı yayınlarından çıkan Argo sözünden... ...hayli yararlanmıştı. Ama ben yine de bir başta yine bakacağım. Çok hoşuma gitti. Bu babacımcı ifadesi var. Bir tür yan kesiciymiş bu. Karşılaştığı kişiye böyle birden sarılıp, vay babacım vesaire sözlerle oyalarken, işte ceplerindeki değerli şeyleri çalıyormuş. Yürütmeci. İşte bir, evet, bir tür babacım, babacım, babacım da e, kahve veya meyhane gibi yerlerde e, işte işte bu tür ilişkilere yatkın kişinin kucağına oturarak aynı hırsızlığı yapar demiş. Efendim. Evet, evet. sevmişsin sen bunu. Evet, bir daha. <gülüyor> <gülüyor> evet aynı sözcükten de değinmediklerim var. İşte moruk sıfatı baba için kullanılıyor. Peder de çok kullanılıyor değil mi? Rastlarız işte bizim peder denir, işte bizim bizim moruk denir işte. Ee, babasına babasına seslenirken mesela ya da yanında olmadığı Bilmiyorum. zaman. Benim etrafımda kimse babasına bizim moruk demiyor Keremciğim. <gülüyor> Diyenler o benim yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Bu ama... şey değil ama. <gülüyor> evet, evet. Ee, E, aynı sözlükte yine Hulk Aptunç'un Argo sözlüğünde babası belirsiz çocuklara Argo'da işte cumartesi çocuğu deniliyormuş, Hı. çul germe deniliyor, gündüzleme deniliyor, kapı aralığı deniliyor, merdiven yapması deniliyor, e, onun bunun çocuğu deniliyor babası belirsiz çocuklara. E, geçen haftalarda yine yeni, yeni bir sözlük edindiğimizi söylemiştim Filiz Bingölçe'den sevgili. Futbol Argo sözlüğü var. Hı. Burada e, Baba Lig ifadesi var. Evet Baba Lig bu Şampiyonlar Ligi. Yani hepimizin bildiği Hı -hı. işte Avrupa'da oynanan Şampiyonlar Ligi için kullanılmış. Baba takım diye bir ifade var. Bu da işte tamamı usta belki biraz da yaşlıca oyunculardan kurulu takımlar için baba takım deniliyor. Hı -hı. E, baban da mı minareciydi diyebilir ifadesi var. Bu topu evet. dikine vuran ve kontrolsüz olarak havalandıran oyuncular için alay yolu olarak Aa, kullanılmış. Çok iyiymiş. Kullanılmış, değil mi? Baban da <gülüyor> <Baban> o minareciydi. <gülüyor> vardır ama futbolda böyle topu dikine vuran böyle kontrolsüz olarak gerçekten havalandıran bazı futbolcuları futbol vardır. İstop Bunlar oynar gibi. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> babayı almak var. Bu da yenilmek denilmiş eee hmm, futbol argosu biliyorum. sözlüğünde. E, Ferit Develloğlu'nun Türk Argo Sözlüğü'nde e, babana yuttur ifadesi var. İşte bu yapma takma göğüs midemciğim. Bu da ilgilenmiş. Hmm, hmm. evet. e, kadın Argo Sözlüğü var yine Filiz Bingölçen'in. Burada işte babasına selam sarkıtmak diye bir e, ifade var. birisini açıkça küfür edilemediği durumlarda örtülü küfür etmek için söylenirmiş. Babasına He. selam sarkıt hani. Der gibi. İncelikli bir argo. Evet, Babasının gıdıkladığını <gülüyor> çocuğu var. Bu da bir kimseyi şaka yolu aşağılamak için söyledim. Babasını gıdıkladığımız çocuğu. Hı -hı, bunu duymamıştım. duymamıştım mesela. Ben de. Babasının mirası bu da e, işte erkeklik organı penis. Argo da bunlar vardı diye. Yine çok adı var, evet doğru. Argo demişken, ben de Argo'nun devamı Levent Tüley'in lümpen sözlüğü sel yayınlarından basılan, tabii babayı ele almış. Aslında üç anlamı üzerinden. Birincisi üstün, klas, görmüş geçirmiş, racona uyan, ağır, etkili, çarpıcı, büyük, kallavi, efsanevi anlamında. Ee, birkaç tane de örnek var ee, kişi içinde e, kişi dışındaki şeyler içinde kullanılıyor ee, kişi için kullanımı şöyle e, hatta 2005 yılı Milliyet gazetesinden e, bir e, alıntı hiçbir zaman onlar suçsuz demiyoruz ama herkesin savunma hakkı vardır. Dündar Kılıcı çok sevdim. Ona amca derdim çok baba adamdı. Cümlesi alınmış. Ee, i̇nsan dışı kullanım içinse Arabaya çok baba bir tesisat taktırdım. Caddeye bir iniyorum, köklüyorum sesi, alem hasta oluyor cümlesi kullanılmış. E, i̇kinci mana bir seslenme ünlemi. Samimi olan kişiye hitaben söylenir. Yine e, bir örnek. Ya hakikaten büyük insansın babaya. Nasıl dağıttın otobanı? Gerçi bir ara ters yerine girdik ama kenara çekilseydi lavuklar. İki tanesi nasıl girdi refüje? örneği Ve üçüncü anlam, çok sevilen, örnek alınan, uğruna her şey yapılabilecek, kendine feda edecek düzeyde hayran olunan şarkıcı, türkücü veya oyuncu. Burada bir kesip şeyi söylemek istiyorum. Kerem, ilk o 2016'daki programımızda sen de çok bahsetmişsin bu özellikle Arabesk dünyasındaki ünlü baba şarkıcılardan. Ee, örnek de onunla ilgili aslında ee, burada Müslüm Baba örneği verilmiş. Sen başka kimlere örnek vermiştin? İşte, klasikti canım Orhan Baba denir Derdi baba denir evet Hatta yani Erkin evet. Baba da var arabesk olmamakla birlikte tabii evet. ee, doğru örnek şöyle çok sevdiğim bir dayım var ben küçükken bizde kalırdı onun umutsuz bir aşk olayı vardı bir gece kalktım Dayım ağlıyor bir taraftan da Müslüm Baba'nın gitme şarkısını dinliyordu. Müslüm Baba'nın ona anladığını ve acısını paylaştığını anladım e, diye bir cümle. E, bu e, yani şey babalar e, çok altı çizilen e, şarkı dünyasındaki babalar konusu aslında e, başka bir takım sözlüklerde de geçiyor sonra kullanırız. Böyle bende evet. argoya yakın anlam Kerem'cim. Canım vakti de bitirdik böylelikle. Evet, evet. E... Dolayısıyla haftaya görüşmek üzere diyelim. Evet kayıtta Ömer var. Teşekkür ediyoruz evet. ona çok. Ömer daha... baba. Baba ve fedakar bir baba. Emekler i̇kiz bir baba. babası. Evet ikiz babası. <gülüyor> i̇kiz babası bir de kedi babası. Ee... Evet. <gülüyor> Ömer'cim daha vaktimiz kaldıysa konuşalım yani. Var mı vaktimiz? son bir dakika diyor. Bir dakikalık o zaman ben, o zaman ben bir dakikalık şöyle bir şey paylaşayım. E, Ömer Faruk Atiboğlu'nun şiir sözlüğü var. Edebiyat ve eleştiri kitaplığından basılan. E, orada şöyle bir e, tanım şiir e, şeklinde hatırlar dinleyicilerimiz e, ufak iki dizelik şiirler söz konusu. Babam bana dek babasını anlamayan Oğlumdan sonra anladığım adam demiş. E, beni düşündürdü biraz bu aslında. Hani gene niye oğul ayrıca? Niye hani kız değil de oğul anlıyor kendi çocuğu olunca babalığın ne olduğunu? O beni bir düşündürdü ama seninle nete konuşmanın başında e, dile getirdiğimiz hani sen dedik 2016'da baba değildin şimdi babasın neler hissediyorsun? Anca baba olunca mı ne olduğu anlaşılıyor? Sen, sen mesela babanı daha iyi mi anladın? Öyle mi oldu Kerem? Yani tam olarak öyle diyemem tabi. Ancak hani anlamaya yani, bir, bir başka bir anlam boyutu katıldı diyebilirim. Onu diyebilirim. Evet, yani, daha çok. Anne, kendi için çok babalığım olabilirim. üzerinden o kendi babalığım üzerinden babamı daha iyi görmeye başladığımı söyleyebilirim tabi. Çünkü evet. o deneyimi hiç yaşamadığım için kendi deneyimlerimle birlikte. Kendi tanımlarım, kendi bakış açım ortaya çıktığı için onu biraz daha anladığımı düşünüyorum. evet. Ve öyle de devam edecek herhalde. Her yaşta e, büyürken Renan e, şimdi de bunu yaşamış, şimdi de bunu yapmış şeklinde. Evet efendim bugün de programımız e, bitiyor böylece. E, i̇yi haftalar diliyoruz. Gelecek hafta babaya devam edeceğiz. Eksikler tamamlanmadı. Hoşçakalın. İyi haftalar.